Mülk ve emir alemine bağlı latifelerin çalıştırılmaları ve asli asla kavuşmaları, istek ve arzuları ile birleşmeleri. Mülk alemine ait ve hizmetçi nefs-i natika'dır. Nefs-i natıka, bir cismi buharidir. İnsanın içine ve dışına irtibat kurmuştur. Merkezi iki kaş arasından ve şakaktan tıı şeklinde çekilen ipin kuvveyi mutasarrıfanın merkezidir. Beden onun sayesinde his hareket ve hayata maliktir. Çünkü iç ve dışa beraberce irtibatlı olduğu vakit uyanıklık, yalnız içe irtibatlı olduğu zaman uyku, daha az irtibatlı olduğu halde baygınlık, iç ve dıştan irtibatı kestiği zaman da tabii ölüm meydana gelir. İnsanın hakkında umum cihazlarının çalışmaları onun tabii kanunlarına ve irtibatına bağlıdır. Daha doğrusu hayat ona tabidir. Nefsin esas merkezi ve saltanatının yeri, hatta satvetinin hakimiyeti dima'dır. Latif ve buhardan oluşu itibariyle ona nefsi hayvani denilir. Yahut ruhi hayvani denilir. Dima hakimiyeti itibariyle de ona nefsi natıka denilir. Onun tekamülünün en yüksek kürsüsü nefsi emmare makamıdır. Felsefecilerin tekamülü onun tasfiyesinden ibarettir. Ancak latifelerle alakadar olduğu münasebetle iki kaş arasında beyaz cevherin sayesinde ona natıka denilir. Tasfiye olunursa maddenin içini keşfedebilir. Nefsi natıkanın kök itibarıyla iki kuvveti vardır. 1. Akile kuvvetidir. Akile kuvvetinde hiss müşterek merkezindeki beyaz zar sayesinde maddelerin suretleri onda karikatür halinde şekillenir. Aynaya karşı gelen maddenin suretlendiği gibi suretlenir. Aradaki fark şudur. Ayna, yalnız görünen kısmı parlaklık sayesinde şekillendirir. Akile kuvveti ise akli ve hissi, maddi ve manevi tüm eşyanın suretlerini şekillendirir. 2. Müdrike kuvvetidir. Hafızanın önündeki zarın üstünde bir kuvvettir. Telsizi var, haber alır, haber verir. Vukuundan evvel ve sonra olayları idrak eder. Aklı hissi, görünen ve hatta görünmeyeni, suflî iken cinni, şeytanı, ulvî iken melekleri bile suretilendirir. Bu kuvvete zihin denilir. O zihinde nakışlanan suretlere ilim denilir. Bu ilmin keşfedilmesi iki kısımdır. a. Fenadan evvel vicdanla tabir ettiğimiz zihni kuvvet, ayağın-ı sabiteyi keşfeder. Hatta müdrikenin üzerindeki beyaz zarın sol köşesindeki bulanık leke çalışırsa, insanın içinden de haberdar olabilir. Bu keşifte mümin ve kafir insan hepsi ortaktır. Hatta bal arısı bu zihni kuvvetin hakimiyetinden en üstün sanata hakim olmuştur. Lakin yine hayvandır. Bu zihni kuvvetin tekamülü halinde imansız kalmak Kur'an tabiri ile hayvan olmaktan beterdir. Inhum illa kel an'ami bel hum Bilakis onlar hayvan gibidirler yahut onlar yolca onlardan daha sapıktırlar. Bu nefsinâtıka çok çeşitli ve meşakkatli riyazetlerin neticesinde fen, sanat Tecrübe sahasına giren pek çok maddenin cüzlerini müşahede eder. Saflaştıkça asli unsurlardan aldığı gıda ile enaniyeti çoğalır. Şöyle ki, nefsi natıka, iç ve dış duyular vasıtasıyla asli olan toprak latifesinin gıdasından ibadette gevşeklik yapar. Nefret ve çekimserlik kabiliyetine kapılır. Allah'ın emirlerini bundan dolayı yapmaz olur, terk eder. Bunun hikmeti şudur. Dört asıldan biri topraktır. Nefsi natıka saflaştığında kullu şeyin yarci o ile aslihi. Her şey aslına rucu eder. Kaidesince bu aslına rucu etmek ister. Nefsi natıkanın ikinci aslı ateştir. Diğer taraftan bu asla meylederken ateşin tabiatinden olan gazap, hiddetlenmek, kin, intikam almak kabiliyetine kapılır. Nefs buna rücu ederse, bunlar onda hakim olur. İşte nefs, bu kabiliyetinin kuvvetiyle de Allah Teala'ya karşı gelir. Yasaklarını işlemekle asi olur. İsteklerini hedefe ulaştıramazsa, yani başkasını yok edemezse, intihar eder. Nefsin üçüncü aslı sudur. Suyun rengi yoktur. Her girdiği kabın rengini verir. Her aldığı boya ile boyanılır. Nefs bu aslına rucu etmek esnasında her gördüğü insanın ahlakına uyar. Kafirle kafir, fasıkla fasık, müminle mümin olur. Yegane uymasının sebebi şehvetinin ifası içindir. Bu kuvvet hakim olursa nifak olur. İmanlı da hakim olursa riya olur. İşte hapse giren nefsi için girmiştir. Nefsin dördüncü aslı havadır. Nefs tekamülü neticesinde hava aslına meyleder ve ona dönmek ister. Havanın tabiatı da yükselmektir. Nefs buna meyletmesinden dolayı da bundan aldığı kuvvetle kibirlilik, benlik, şımarıklık hissine kapılır. Nefsi natıkanın merkezi solda olduğu halde dimağın sağ tarafında hakimiyet tairesi vardır. Bu nefsi emmarenin sağında hissi müşterek, hissi hayali, hissi mutehagile, hissi vehime, hissi hafıza olmak üzere beş batini duyular vardır. Hep vezirleridir, askerleridir. Solunda işitmek, görmek, koklamak, tatmak ve ellemek olmak üzere beş zahiri duyular vardır. Aslında bunlar da dimağın içindedir. Lakin aletleri yani kulak, göz, burun, dil, el kuvvetleri yani aletleri dışarıda olduğu için Bunlara zahiri duyular denilmiştir. Bunlar hepsi nefs-i natıkanın askerleridir. Her insanda mevcuttur. Nefs-i natıka iç ve dış duyuları çalıştırır. Zahiri ve batini maddenin 114 cihetinden en çok 6 cihetini tahlil eder. Fenafillah olmaktan evvel tüm keşifler bu nefs-i natıkaya aittir. B- İmanın tekmirliğinden sonra, Hatta feraset ve basiretle fenadan sonra olan keşiftir. Bu keşif tecrübe sahasının dışındadır. Maddenin çok üstündedir. Mesela madde aleminde gözü olmayan görmez. Bu keşifte ise göz, kulak, el, ayak hatta her damar görür, işitir, konuşur. Ancak görmekle idrak edilir. Keşifraz haramdır. Yine nefsi natıkaya dönelim. Nefs-i natıka, beş zahiri duyularla müşahede ettiğini, dimağın önünde olan büyük hanenin batınına havale eder. Hissi müşterek, kafada zahiri duyulara baş santral gibidir. İşittiğinin, gördüğünün, ellediğinin, korktuğunun karikatürünü birinci hanenin ikinci hücresinde yazar ve suretlendirir. Hissi müşterek, beş duyuya bir hazinedir. Suretlemiş olduğu resimleri, İlk hanenin arkasında olan hayali kuvvetin ilk hücresine havale eder. O da ikinci hanenin batınında olan mutahayyile merkezine havale eder. Bu merkez küçük ve uzun bir hanedir. O da üçüncü dairenin vehime kuvvetinin tahlil ve tasarrufuna havale eder. Vehime kuvveti tüm vücuda asabi damarlarla irtibatlıdır. Sevki idare merkezi de onun içindedir. Ani olaylarda tasarrufu müşahede edilir. Tasarruf gücü üçüncü dairenin evvelinde bulunur. Buraya kadar gelen müşahadeler unutulabilir. Buraya kadar iki batın, dört daire vardır. Dördüncü dairenin arkasında, üçüncü hane ve beşinci daire hafıza kuvveti vardır. Hafızanın sağı idrak, solu zihindir. Müdrik ve akile kuvvet aradadır. Ne maymunda ne de hiçbir hayvanda bu kuvvet yoktur. Hafıza aldığı meseleyi ebediyen unutmaz. Hülasa nefsi natıka kabiliyeti burada son bulmuştur. Kendisi toprak, su, hava ve ateş latifelerinin aslından aldığı kuvvetle ruh latifesinin yolunu keser. Bunlar hepsi zulmani hecaplardır. Yükselişi, düşüşüdür. Nefsi natıka bir güvey, dünya lezzetleri ise nazarında boyanmış, hazırlanmış bir gelin gibidir. Bu nefse nefsi natıka denilir. emmare denilir. Birinci nefstir. İmansızların nefsidir. İkinci nefs, imanla şereflenen, natıkalıktan levvame sıfatına nakl olunan nefstir. Terakki ederse, mülheme, mülhime, daha da terakki ederse mutmainne, daha terakki ederse razıya, merıziye, latifeler peşine düşüp aslına kavuştuktan sonra memur olursa safiye olur, aşika olur. Safiye ve aşika olabilmesi için fenadan sonra beka abasını giymesi şarttır. İşareti maddenin ötesini görmek, işitilmeyeni işitmektir. Bu tasfiyeden sonra Nefsi na'tika artık natıka değil safiyedir. Hiç vasıtasız bildirir. Şöyle tarif edilir: En az karşısındaki kalbe bildirir. Hem de ondan bilgi alır. Kabirdeki azaptan haberdar olur. Bu makam veli ve mürşidin en düşük makamıdır. En kamil meleklerden bilgi almak, onlara emir vermek makamıdır. Bu tekamüle nefsin varabilmesi için. Aslı emir aleminden olan latifelerin asıllarına yükselmesi gerekir. Çünkü aslına yükselmeyen ve kesbi kemal etmeyen ruh latifesi fenalıklardan ari, yani günah işlemeyen nefs-i natıka mukabilindedir. Bu ise mücerret iman makamıdır. İnsanın doğuşu anında bu iki kuvvet aynı seviyededirler. Güveye giden gelin ağladığı gibi ruh da doğuşunda nefsle birleştiği için ağlar. Her doğan ağlar. Asli vatanından uzaklaştığı için ağlar. Nefsin saltanat ve hakimiyeti dima merkezinde olduğu gibi, ruhun da mahalli sağ memenin altında olan akciğerdir. Ruhun divanı kalptir. Kalp latifesi toprak latifesine tekabül eder. Mahalli maddi yürek diye tabir ettiğimiz sol memenin iki veya dört parmak aşağısındadır. Bu latife ise çam kozalığı şekilli ve tüm bedene irtibatlıdır. Zararları müdafaa, faideleri celbedebilecek ruhun yardımcısı sır latifesidir. Sır latifesi de yuvası dalak olduğu halde merkezi sol memenin üst kenarı ile göğüs ortasındadır. Bu da nefsin ateş latifesine tekabül eder. Ruhun hafa latifesi su unsuru latifesine tekabül eder. Mahalli, öd diye tabir ettiğimiz organdır. Sağ meme ile göğüs ortasında tasavvur edilir. Emir aleminden olan beşinci latife, ehfa latifesidir. Mahalli iki böbrektir. Muhazat, beraberlik ve saltanatı bakımından göğüs ortasının üst kısmında zuhur eder. Bu latife ise hava latifesine tekabül eder. Alemi emirden en yüksek latifedir. Bunun madde aleminde tüm vücuda hakimiyeti olduğu gibi, mana aleminde de tüm latifelerden üstün mücerred aşk, son derece tevazu ve son derece kemalatı elde etmenin makamındadır. Latifeler, zikir ve kamil mürşidin himmetiyle asıllarına kavuşup, tekrar mülk alemine döndükleri takdirde, kesb kemal tamamlanmış olur. Şöyle ki, Piri Tahî'nin beyanına göre, Mürşit latifeleri tedavi etmeye başlar. Bir taraftan maddi telkinle, diğer taraftan ruhani tasarruf ve himmet eder. Envai çeşit tedavinin neticesinde, hafa latifesinden kibirlilik ve diğer sıfatları yok olur. Kibirliliğin zevali neticesinde de, ehfa latifesi Allah'a teslim olmaya arz eder. Bedenden ayrılıp yükselmeye başlar. Su latifesinden nifak yok olur. Hafa latifesi derhal hudû ve tevazu ile yükselir. O da bedenden ayrılır. Aslına rucu eder. Bunlar yükselmekte iken ateş latifesinden hiddet gazap arzusu izale olur. Olunca da sır latifesi yükselir. O da bedenden ayrılıp yükselir. Aslına rucu eder. Bundan sonra toprak latifesinin gevşekliği zail olur. Kalbe sabır Şer'i gayretten dolayı mahluktan ihtiyaçsızlık arzusu gelir. O da yükselir. Ehfa, hafa, sır ve kalp dördü bazen beraber bazen de tek tek yükselirler. Ancak asıllarına yükselirken ruh latifesi gelin mesabesinde olan nefsi ve sevgisini terk eder. Allah Teala'yı sevmeye başlar. Evvelden unutmuş olduğu asli vatanın lezzetlerini hatırlar. Aşka gelir. Bundan evvel sevginin ne olduğunu unutmuş olan ruh latifesi, şimdi son derece ihtiyakla sevgiyi idrak eder. O da bedenden ayrılır, aslına yükselir. O da yükselince nefs tek başına, kimsesiz, askeri tamamen elden çıkmış, esir bir sultan gibi kalır. Bazen memleketini almak için ruhla çarpışır, harbederler. ederler. Galebe çaldığı zaman ruhu aşağı indirir. Bazen de ruh latifesi galebe çalar, yükselir. İki sultan arasında harp devam ederken, mürşidi kamil zikir vasıtasıyla himmet ve dua eder, yalvarır. Nefs ruhla çarpıştıkça zayıfler. Mürşidin ruhaniyeti ruhla birleşir ve nefs son derece zayıflemeye başlar. Kuvvetten düşer. Kuvvetten düşünce de latifeler kalp makamına ulaşır. Latifeler yükselmelerinde, Arş fevkinde olan kalp latifesinin makamına kavuştukları zaman nefsin umum silah ve askerleri mağlup olur. Pejmürde geda haline düşer. Dilenciliğe başlar. Buraya makamı temkin denilir. Nefs mecbur kalır. Arkalarına düşer. Allah korusun kalp latifesine varmadan evvel nefs makamına latifeler dönerlerse latifelerin maddi yuvaları harap olur. Şayet kalp makamından dönerlerse, kamil olmasına rağmen nakıs sayılır. Burada salik şeyhine teslim olursa, ehfada yükselir. Makamına ulaşır. Tüm latifeler oraya ulaşır. Bundan sonra, yani ehfa makamından dönen salike tam kamil ismi verilir. Çünkü tam temkin makamıdır. Latifeleri buradan dönen zata, mürşidi kamil, şeyh mercu denilir. şeyh mercu, Tam temkin sahibi olduğundan dolayı, kalp makamından dönen şeyhden daha üstün, daha başarılı olur. Ruh makamı, kalp makamından, sır makamı, ruh makamından, hafa makamı, sır makamından, ehfa makamı, hafa makamından üstündür. Ehfa makamı, şerefin şerefesidir. Nitekim nefs makamı, madde, halk ve nefis olmayan makamdır. Ancak en nefis makam, nefsin müdahalesinin olmadığı emir âlemidir. Yani ruh ve kalp âlemi, âlemi emirdir. Sır, hafa, ehfa makamları, âlemi zatı bahtır. bahttır. aley emir âlemi, halk âlemi ile zat âlemi arasında bir vasıtadır. Fevkinde zat, altında halk âlemidir. Nefs makamı ile kalp makamı arası dokuz bin senedir. Bazılar 5 bin sene tarif ettiler. Ondan sonra her bir makam 9'ar bir sene daha yüksektir. El-ajz'u an derkil idrak idrakun, wal-bahtu an sirri İdrak edilenin idrak edilmemesi idraktir. Eşit acizlik kendisi idraktir. Zatın kendisinden bahsetmek şirk koşmaktır. Kaziyesine binaen. Burada daha ileri gitmek tarifini ehline havale ederiz. Bundan sonraki tarif acizimizi itiraf eder. Çünkü bundan sonrası satırlarla anlaşılmaz, sadırla anlaşılır. Kalıp ilmi değil kalp ilmi olur. Zâke ʿilmun min al-qalbi ilal-qalbi. İşte bu kalpten kalbe olan ilimdir. Hadisi şerifte şöyle beyan olunmuştur: Ma sabb fi sadri. Fakat o fi Allah Teala'nın benim göğsüme akıttığını elbette şüphesiz onu Ebu Bekr'in kalbine, göğsüne akıttım. Ehli Hadis bu cümlenin hadis olmadığını tasrih etmişlerdir. Fakat nedense Nakşibendiliğin büyükleri bunu hadis olarak nakletmektedirler. Muhtemelen ki Nakşibendilere göre manen senedi tespit edilmiştir. Hatta Mevdudu talitte şöyle buyurulmaktadır. Bihasel Batın Tarikati-i Aliye-yi Nakşibendiye'nin esas ve mebnası şeyhin müridi üzerine sulukundan evvel cezbeyi ilka etmesidir. Ve şeyhin sadrında olanın müridin sadrına eşit kalbine dökülmesidir. Resul-ü muhterem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri'nin saadetli kalbinin nurlarından veraset hükmüyle mürşidin kalbine dökülen şeyi Şeyhin, müridinin kalbine dökmesidir. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, مَا سَبَّ اللّٰهُ ف۪ي صَدْرِ فَقَدْ صَبَبْتُهُ ف۪ي صَدْرِ Ebi Bekri'n Allah Teala'nın benim göğsüme akıttığını, elbette şüphesiz onu Eba Bekri'n kalbine göğsüne akıttım. Hasılı, zahiri senetle bu hadis sabit değildir. Fakat hüküm doğrudur. Ancak kalp latifesi çalıştığı andan itibaren 37 ile 45 bin arasında sebhanın devir edilmesi gereklidir. Kalp latifesi üzerinde 7 bin, diğer her bir latife üzerinde 6 bin olması en kolay yol diye tarif edilmiştir. Ey gönül kapıp dilaramlar, yol arayanlar! Sakın ha mürşidsiz bu deryaya girme! Mürşidsiz bu deryaya giren rüştsüz olur.